peygamber efendimiz adına hadis uydurma işlemini yapanlar nasıl böyle bir cürette bulunabiliyor yani biz peygamber efendimizden 1400 yıl sonra yaşıyoruz hala ona karşı bir özlem duyuyoruz içimiz titriyor ismini duyduğumuzda evet. peki bu adamlar sırf siyasi ideolojik neyse ne sebeple olursa olsun hani ihanettir dedik peygamberimiz cehennemde yerini hazırlasın buyuruyor yani buna rağmen bu, bunun arkasında kendilerine nasıl bir dayanak nasıl bir çıkar yol buluyorlar bir de hocam bunların arasında iyi niyetliler de var mı İyi niyetler de var maalesef. Sonraki dönemlerde üçüncü asırdan itibaren mesela diyor ki insanlar bakıyor ibadetlere fazla meşgul olmuyorlar, işte dünyaya meyle diyorlar. Diyorlar ki bunları biz yola getirmemiz lazım kendilerine göre. Bunları ibadete yönetmemiz lazım. Abid kullar yapmamız lazım. Peygamber adına uyduruyor. Sözde kendisine göre niyeti iyi. Göz kaş yaparken göz kararı hocam. Tabi ben birazdan inşallah unutmam şunu diyeceğim bizim Hz. Peygamber'in yoluna gitmemiz için Peygamber Aleyhisselam'a tabi olmamız için bizim uydurma rivayeti ihtiyacımız yok yok olmaması lazım yok. Şimdi senin sorun esasında güzel bir soru Rifai niye bu insanlar hadis uydurdular? Öncelikle şunu söyleyeyim sen mesela samimi bir Müslümansın seni tanıyorum. Elhamdülillah. Sen de şimdi bir İslami şuur oluşmuş yani sen öldürsem seni Peygamber adına bir şey uyduramazsın. Ben sana desem ki bir tane hadi suydu sana işte şu kadar bir şey vereceğim. Yapar mısın? Hayır. Yapmazsın. Öldürsem seni yapmazsın. Veyahut da onu Abdülbaki'ye veya Safa'ya veya diğer arkadaşlara desek bunu hayatta yapmazsınız. Niye? Sizlerde öyle bir İslami bilinç, Kur'an ve sünnet, Peygamber Aleyhisselam sevgisi oluşmuş ki siz her şeyinizi feda edersiniz böyle büyük bir yanlışın içerisine düşmezsiniz. Sahabe-i kiram da aynıydı işte bak. Sahabe-i kiram da aynıydı. Ama şöyle bakalım olaya. Herkes sahabe değil, peygamber aleyhisselam vefat ettikten sonra az önce ifade ettiğim gibi pek çok dışarıdan insanlar geldiler, müslüman oldular ve bu insanların önemli bir kısmında zafiyetleri var. Zafiyetleri var, bu zafiyetlerle birlikte o gönül dünyalarında İslam güzel bir şekilde yerleşmediğinden ötürü bunlar ne yaptılar? Çeşitli sebeplerden dolayı hadisler uydururlar. Mesela ne yaptılar? Bir, şahsi hesapları olan insanlar uydurdular. Mesela şahsi hesabı olan insanlar hadis uydururlar. Adam geliyor mesela bir şehre, bu şehirde benim itibarlı olmam lazım, muteber bir insan olmam lazım, konum edinmem lazım. Kendisinde bazı meziyetleri var, o meziyetleri öne çıkan hadisler uyduruyor. Niye? Amacı şu, İnsanlar kendisine yönelsinler, teveccüh etsinler. O da o toplumda bir makam, bir mevki, belki de bir dünyalık cebine bir şeyler elde edebilmek için bunu yapabiliyor. Bunun yanında ikinci olarak mesela öne çıkan unsur nedir? tarafkirlik Yani şimdi diyelim ki bir kelami ekol kuruyor insanlar. Düşünce sistemi benimsiyorlar. Onun ardından gidiyorlar. Bunu yaparken de ne yapıyorlar? Kendilerine destek bulmak için insanlar kendilerine rağbet etsin diye azze Peygamber aleyhisselam istismar ediyorlar. Onu kendile şahsi gayretleri için, çabalar için istismar edip kullanıyorlar. Dolayısıyla esasında bu amaçları çoğaltmamız son derece mümkün. Tabi bu arada İslam düşmanları da var. Hepimiz evet. takdir ederiz ki şunu, münafıklar var. Sonunda İslam coğrafyası çok genişlediği için değerli kardeşlerim, çok genişlediği için bunun içerisine ben Müslüman oldum deyip esasında Müslüman olmayan, içinde münafıklığını gizleyen, İslam düşmanı insanlar da haliyle gelmişlerdir ve bunlar özellikle de kendi inançlarından bir takım şeyleri taşıyarak bunu da Hz. Peygamber Aleyhisselam'a islat etmişlerdir. Dolayısıyla her taraftan böyle İslam ümmetini etkileyecek olumsuz anlamda pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştır Müslümanlar. Ama burada şunu özellikle vurgulayayım. Bütün bu uydurma faaliyetleri arkadaşlar en az nerede olmuştur diye bir soru sorsam size. Medine'de. Mekke ve Medine çok güzel. Mekke ve Medine mevzu hadis çaba ve gayretinden olabildiğince soyutlanmıştır. Niye? Buralar kıymetli arkadaşlarım çok fazla dışarıdan göç almadığı için göç almakla birlikte ama sahabe-i kiram özellikle ilk asır için diyorum. Sahabe-i kiram oralarda kale gibi durmaya, tabiinin büyükleri Mekke ve Medine Müslümanların merkez üssü olduğu için buralarda yaşamaya devam ettikleri için buralar hadis rivayeti açısından en çok korunan bu uydurucuların girmekte cesaret yol bulamadıkları beldelerdir.